Allah azze ve jel kitabı el-Aziz, auzu billahi bina al-Shaitan ar-Rajim, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve man arza an zikri, fînna lahû ma'ish tanlanka ve nashshuruhu yam al-kiyamet Şerike ve naziri bulunmadığına şehadet değilen ve Allah'ı seven ve Allah'ın sevdikleri ve peygamberlerin seyidi, serdarı, önderi, nuru evvel, bazı sonra olan Habibi Huda Şefi'i ruz -i Ceza, Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam'ın risaletini tasdik ve Habibi Huda Efendimiz'i her şeyinden ziyade severek, malından, canından, rütbesinden, kasasından, kesesinden, mazasından evladından ve her şeyinden her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren kıyamet gününe inanan hakkın cennetine talip, rızasına rağip cemaline müşrak olanlar. Zikir hatırlamaktır lügatça manası. Müminler Allah'a zikrederler. Unuttuklarından değil, sevdiklerinden zikrederler. Ve hakkı unutanlara hatırlatırlar. Müminler Allah'ı eder, unuttuklarından değil. Allah'ı ancak kafirler ve gafirler unutur. En büyük felaket de Allah'a zikretmemek. Allah'ı unutmaktır. İki şeyi unutanlar her şeyi unutmuş demektir. Birisi Allah'ı unutmak, biri ölümlerini unutanlar. Bu iki şeyi unutmayacağız hiçbir zaman. Müminler zaten ne ölümlerini ne de hakkı unuturlar. Zaten müminler ölmezler. Müminler olurlar, kafirler ölür, müminler olur, kemale girer ve hak kıtına, hak meclisine varırlar. Müminler hakkı unutmaz. Daima Cenab-ı Hakk'ı lisan-ı hal ile, lisan ile, hal ile, halleriyle, özleriyle, sözleriyle hakkı ederler Her meşru işte İsmullah'ı kullanırlar. Onu tilave ederler. Meşru olan işlerde, yani şeriatın müsaade ettiği şeylerde Bismillah. Allah'ın isması İsmullah çekilir. Allah'ın müsaadesi olmayan şeylerde besinle çekilmez. Müsaade edilmez. Öyle yapanlar dinlen istiza etmiş olur, dinin haricinde kalır. Müminler Allah'a sevdikleri için zikrederler. Zira kişi sevdiğini çok zikreder. Ve zikredeni dinlediği vakitte de hoşlanır. Sevgilisinin ismi anıldığı vakitte, sevgilisinin ismini işittiği vakitte hoşlanır. Safaya gargulur, yüzü nurlanır, göğünü surulanır, gönül sefaya girer ve unutanları da hakkı hatırlatırlar. Allahü Subhanehu ve Teala ki zikir hakkında beni her müzik ederse ben onunla beraber olurum, onunla beraber otururum. Aynı mecliste diyor Cenab-ı Hak. Mekandan münezzeh olarak bu lisandan tarif edilmez. Harf 28, 30, 32 olmasa da 3 milyon, 3 milyar harf olsa gene tarif olmaz. Bazı şeyler kelimata girmez. Bir zevk işidir o. Zevki tadam bilir. Zevki tatmayan bilmez. Amaya renk, sara ahenk olmadığı gibi. Beni zikredenle ben beraber otururum diyor Cenab-ı Hak. Gene bir ayet de feskürûni ezkürüküm buyurmuş. Beni zikredin ki ben siz zikredeyim. Yani her Allah'a çağırdığımızda her Allah'a çağırdığımızda, Allah dediğimizde Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri harften saftan, cehetten münezzeh olarak ''Ey kulum, ne istersin benden?'' diye kuluna karşı muhabbeten hitap eder. Bu zevka inersen elbet ki zikrullahı bırakamazsın. Zikrullahı bırakanlar, onlar Allah'ı unutanlardır. Allah'ı unutanlar ise nefislerini unutanlardır. Her kim bir nefsini bildi, hakkı bildi. Hakkı bilen hakkı buldu. Hakı bulan Hak'ta oldu ve Hak ile oldu. Ebedi alemde, Hak kıtında, Hak meclisinde, Hak sofrasında, Hak'ın ininde bulunmak istiyorsan, Makkada sıdka yemek istiyorsan Allah'a gecede de gündüzde aşikare ve gizli Allah'ı zikreyle. Bundan zevk almaya çalışır. Yakın bir zamanda bu senin sahip olduğun, zannettiğin şeyler hepsi alınacak. Hak katına, Hak'a musafir gideceksin, oraya vasıl olacaksın, vatana asile döneceksin yani. Hak'tan geldik, geldiğin yeri unutma, gene oraya rucu vardır, oraya dönmek vardır. Şimdi okuyduğum ayet-i e, zikrullah'tan yüz çevrenin başına gelecek olan felaketleri Allah'ı, zücelal ve tekaddes Hazretleri haber veriyor. Geçen hafta söylemiştik, dinlenen kimse dinlenir, dinlenmeyen dinlenemez, yani din sahibi olan dinlenir. Allah'lı gönül sefaya irer. Ne kadar cefa görse dahi. Bu alem müminler için bir fizindir. Yani hapishanedir. Ne kadar zengin olsa, kaptan kafa hükmetse gene mümin için bir hapishanedir. Hürriyet, saadet, mümin için ahiret alemidir. Ama dünyasız ahiret olmaz. Dünya ahiretin tarlasıdır. miftah cennet buradan satın alınır. Estağfurullah. Biraz kabaca oldu ama satın alın kelimesiyle. miftah cennete buradan sahip olunur. Cehennemin derekatında yine buradan sahip olunur. Ne cehennemle ateş, ne cennette nimet vardır. Buradan onlara sahip olacaksın. Behludana hızlı hızlı geliyormuş. Behludana dâna kelimesi parçede alim, arif manasındır. Ne diyormuş? Harun'la karşılaşıp Harun Reşid ile. Abbasilerin en kudretli hükümdarı. <gülüyor> Ehlullah her kelamlarından istifade edilir. Aklı başında olanlar için. Her efal harekatı bir nümune-i Zira Resulullah üsvetü'l-hasenedir. Evliyaullah da onlara varis olduğu için onların efal-i harekatı üsvetü'l-hasenedir. Mutlaka insanları efalleriyle, yani işleriyle, sözleriyle irşad ederler, İnsanları hakka götürürler. İnsanları iyiliğe ve doğruluğa davetmiyorsan etmiyorsan insan değiliz. Ama herkes kendi çapında. Çizmeden yukarı çıkmamalı. Sen hanendeki bulunan, Afradı ailenin çobanısın. Onları hakka davet et. Gene nazın gidecek. <gülüyor> sözün toprak olmayacaksa arkadaşın yanında onları hakka davet eyle. Gene güzel sözlerle anlayacak olan kimselere hitap eyle. Tatlı sözlerle, güler yüzle, hikmeti hasene ile böyle kandıra kandıra, inandıra inandıra, tattıra tattıra, lezzet vererek vere Allah'a davet et. Acı sözle, ekşi yüzle Allah'a davet edilmez. Mutlaka işaretmen lazımdır. Nefsini yalnız cennete koymaya çalış. O vakit egoist olursun, kâhselist olursun. Evvela başkasını cennete koymaya çalış. Hatta cennetin kapısı açılsa mümin kardeşini evvela içeriye koy. Oh neler geldi. Bu söylemenin geçemeyeceğiz. Behlül Danan'ın kısasını bıraktım. Bunu anlatacağım ya. Hallacın ağzından bir söz çıktı. Söz hallacın değildi. Mesl olmuştu çünkü. mes olanlar Hak yolunda, kudret eliyle, aşk-ı ilahi nuş mesulurlar. Nereye bakarsa kendi sevgilerini görürler. Anlayana söyledik bunu da. Olmuş Ağzından bir söz zuhur etti Hallacın Ve kendisini hapsettiler. Kuzat'ın yani kadıların, hakimlerin vazifesiydi. Çünkü şeriat ehli kadılar, hakimler bunlar polis gibidirler. Veliler de sarhoş gibidir. Bazen savaş yoldan çıkarsa, nasıl ki polis kuvvetiyle onu yola getirirler, terbiye davet ederler, bazı böyle şeyler olabilir yani. Ee, bu kadar söyledik. Sonra isteyenler de, de sorabilirler. Halacın ağzından böyle bir şey çıktı sekir haliyle. onu hapsettiler ve idama mahkum ettiler kendisini. Hapishanede yatıyor. Bir zata üç şeyi öğrenmek üzere uzak diyardan halaca geldi. Üç müşkülü var. Üç müşkülü var. Müşkülü halletmeye halaca geldi. Sordu nerede dedi. Şeyh Halacı'l-Mensur'l-Hüseyin'i dediler da Şaşırı tahacub <gülüyor> etti. Hem bir mürşit hem zindanda ne işi var diye. Sonra dediler ki ağzından bir söz zuhur etti. Bu sözden dolayı. Bu sözden niçin ağzından zuhur ettiğini inşallah başka bir dersimizde söyleriz. Bu sırrı da ifşa ederiz. Söyleriz size. Ağzının o sözün niye çıktığının sebebini söylüyorlar. Ehlullah. Ve hapishaneye gitti. izin istedi. Gösterdiler ki içeri girdi. Elleri bu bukağıda oturuyor orada. Dedi efendim uzak bir yerden geldim. Bazı müşkillerim var bunu hallettirmeye fakat burası yeri değil ama uzak diyardan geldim sizlere mürüvvet sahibisiniz beni buradan boş çevirmezsiniz sorularıma benim cevap istiyorum ama sorunun cevabı değil bana fiiliyatla bunu göster çünkü konuşmak kolay değildir fakat konuşmak fiiliyata göre daha kolaydır konuşmak kolay değil ama fiiliyatına göre konuşmak daha kolaydır fiil zordur güçtür İşlemek yani nedir dediğim mürüvvet nedir? Sabır nedir, kanaat nedir dedi. Bunları bana fiilen gösterin dedi. Bunu istiyorum. Ben sabrın ne olduğunu kitapta okudum. Mürüvvetin de okudum kitapta ne olduğunu. Kanaatın da ne olduğunu okudum ama fiilen görmek istiyorum yani gözümden göreyim. Hani İbrahim Aleyhisselam demiş diye Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi ölüleri nasıl diriliyorsun diye sormuştu. Allah dedi ki inanmadın mı Ya İbrahim? İnandım Ya Rabbi ama gözümden göreyim de ikman hasıl olsun kalbime dedi. Görmek meselesi. Onun üzerine halaş dedi ki, bak dedi, kendisine sevdikleri tarafından ikram ve ihsan olunmuştu. Birçok nimet vardı orada. Onların hiçbirini yemiyor, onları hapishanede bulunan gayban fukaraya veriyordu. Hapis ehlin dağıtıyordu. Kendisi kuru ekmeği suya banıyor, onu yiyor. Buna kanaat derler dedi. Kanaatın bir şeyini insan numunesini gösteriyorum. Bu demek değil ya hepsi de kanaat kanaatın ama böyle gösteriyorum sana bu kadar, anla. şurada da anla. İnsan bir, bir, bir eşyanın, metaının hepsini pazara getirmez, bir parça numunesini getirir. Allah ahretteki bulunan alemin bir numuneni görüyorsan nikmet ve nimet bir numunesi dünyaya gelmiştir yani. O kadar değil, iş bitmiyor ondan iş. Hallaç işte onu söyledi ona, dedi işte gördüğün şeyi kına attı. Ya zabur nedir? Elleri bukadaydı. Bismillah dedi, çekti ve zincirler boşandı ve duvar itti, açıldı. Efendim nasıl olur bu, bu bir safsada evliyaullahın işine akıl ermez. Evliyaullah'a verilen keramat, peygamberlere verilen mucizat insanların akıllarının mağarasındadır. Akıl bunu ölçemez. Fahiri Allah'tır çünkü. Onun için kendi kısa aklından hemen duvadınız gidermiş, izin koparmış deyip konuşma öyle. Ateş yakar mı? Yakar. İbrahim peygamberi yakmadı ateş. İşte gördün akıl maverasındı. Bıçak keser mi? Keser. İsmail'i kesti mi bıçak? Kesmedi. Akıl maverasındı. Senin bileceğin iş değil. Onun için kısa aklından Allah'ın kudretini ve mucizat-ı enbiyayı ve keramat-ı evliyayı inkara yeltenmeye kalkma ya kalırsın sonra. Geçiyoruz. İşte dedi bak bu bu kudret edecene bak bana ihsan inayet buyurdu. Fakat ben burada sabrederim. Kaderimi bekliyorum. Neyse hükmü. Hükmün de ne olduğunu biliyorum ben. Benim de istem ve arzum odur. Çünkü gâfiller suyla abdest alabilirler ama aşıklar kan ile abdestini alırlar dedi kendisi. Geçiyoruz. Evet gördün teşekkür ederim. Kalbime itminans oldu. Ya mürüvet nedir? Mürüvet nedir? Buyurdular ki, ''Yarın gel sana mürüvveti göstereyim.'' ''Ya Şeyh, lütfet, ey Üstaz, ey mürşide Ali, lütfet göster bize şu mürüvvetini.'' ''Yok, yarın görmen lazım. Sözü dinle, itiraz etme, git.'' Gitti, ert suyun geldi, baktılar ki halacı asmışlar, berdar olmuş haber. Onu gördü, ''Eyvah, dün keşke dedi, şeyhi zorlasaydım, mürüvveti bana fiilen gösterseydi.'' dedi. Mahsun oldu, bir fada bu da çıktı, gitti. O akşam bir rüya gördü, kıyamet kopmuş. Kıyamet kopmuş. Hallacı, idamına hüküm veren Kadıyı, Allah cehenneme atmak üzere emir verdi meleklerine. Kadıyı nara atın dedi. Hallacı ortaya çıktı. Ya Rabbi, rüyasını gökyüzünü uzadı mütere. Ya Rabbi dedi, benim şehademe sebe şey oldu. Eğer benim katilim olan bu Kadıyı nara atarsanız, ben de cehenneme giderim. Onu bana bağışlayacaksın Cenab-ı Hakk'a. Bağışladım dedi. Kadın elinden tuttu, götürdü cennetin kapısına içeriye soktu. Evvela Kadıyı soktu içeriye, katilini soktu yani. Sonra geri döndü. mürvet buna derler dedi. O da uykudan uyandı. Müeddü filan gösterdi. Ha, şimdilik ayağın oldu, beyan oldu. Mümin sen bunları hikayede dinleme. Nefsine tetkik et. Sana zulmedeni sen affet. Kini kaldır. Düşmanlığı bir tarafa defet. Bir kalp ya sağlam olur ya çürük olur. Kalp de sağlam olursa bücud sağlamdır. Kalp çürük olsa bücud çürüktür. Bir kalpte hem kin hem din olmaz. Hem muhabbe hem adabet de oraya girmez. Sen kalbini aşkullah ile ve aşkı Resulullah ile doldur. Allah! Vücudunu sıbkatullah ile boya. Şemmi-i Muhammedi'yi duy. Başka koku duyma. Bir şeye baktığın vakitte çirkinliğini görme onun. Güzelliğini gör. Güzel tarafını gör. Çirkinliğini görme. Geçiyoruz. Harun sordu. Nereden geliyorsun? Söyledi ki ya cennetin Cennetin miftahı buradan sahip olunur. Cehennemin de miftahı buradan sahip olunur. Dünyadan. Burası tarladır. Buradan göz kumuldu mu bir daha ne ibadet ne itaat ne de pişmanlık fayda verir. Her yapan burada yaptığını beraberinde götürür. Sen tabudun altına giriyorsun. Tabudun içine yiğitinin farkında değil senin. Ne götürüyorsun kabre? Meyiti götürüyoruz. Meyitle beraber ne gidiyor biliyor musun? Yaptı ya amali saliha ya avali kabiha. Gençlerimiz var ya çirkin amelleri, çirkin işleri güzel işleri var tabudun içerisinde. Sen tabudu boş görme öyle. Çok ağır. Bazı kimselerinin belini büküyor ağırlığı. Dağlar kaldıramazken bu ağır yükü sen omuzdan yöp götürüyorsun doğru. Geçiyoruz. Allah sonumuzu akırdığımız hayra eyleye. Amen. Zikrullaha devam. Allah'ı unutmayacaksın. Allah'ı unutan dil, Allah'ı unutan gönül orası haraptır. Allah'ı unutmayan dil... Allah'ı unutmayan gönül, orası mamurdur. Her ne kadar zahirde harap da görünse aslında mamurdur. Allah'ı unutan değil, Allah'ı unutan gönül, her ne kadar zahirde mamur ise de aslında haraptır. Allah'ı unutmayan değil, Allah'ı seven gönül, zahirde her ne kadar harapsa aslında mamurdur. Allah'a Peygamber'i unuttu mu? Zahir ne kadar mamur olsa, batını haraptır. Bunu unutma sakın ha, kafandan çıkarma. Rütbeler, kasalar, hepsi bırakılacak. Beyaz bir kefin... Ne filence padişahın niyetine, ne filence hacının, hocanın niyetine. Er kişi, hatun kişi denecektir. Er olabilirsen ne mutlu sana. Er, er, erkek olursan yani. Erkeklik uzunla değildir. Erkeklik uzunlan değildir. Şeriat uzuvla ayırır. Fakat aslı manada erkek uzunlan değildir erkeklik. Seni Allah'ın zikrinden bir şey men etmiyorsa sen erkeksin. Malın, mülkün, kasan, kesen paran seni Allah'ın zikrinden men etmedi mi erkeksin. Bunlardan birisini seni men ediyorsa erkek değilsin, hebe de kadar sakalın göbeğine kadar olsa. anında secde çürürse, erkek değilsin. Geçiyoruz. Hadi söylemedin geç bir yere be. Zuhuret. Bağdat şehrinde, Bağdat vilayetinde bir kadın varmış, bir meczube. Meczube aslında bir velidir, halkın nazarında akıllı, akıllıyım diyenlerin nazarında deli gibi görünür. Ona deli diye bakanlar kendileri delidir. Binaenazelik bu kadın örtünü, açılıyor örtüsünü yani tesettürünü açıyor ve çıplak dışarı çıkarmış. İkide bir de dışarı çıplak çıkıyor falan, Örtüyorlar gene bunu o devirde falan. Gene çıkıyor, sızılıyor yani böyle başından başörtüsünü alıyor falan örü çıkıyor. Günlerde bir gün bizim gibi erkeklere seslenmiş. Aman bana bir örtü verin erkek geliyor diye. Cık. Yahu demişler biz erkek değil miyiz bu erkek kimdir demişler. Bir de bakmışlar ki karşısına Hazreti Atur Kadir geliyor. <gülüyor> Bağdat'ta bir erkek sana al sana bir erkek Bağdat'ta. Anonimş erkeklik uzuvan değildir. Sen erkek ol kadın, kadının bilir. Sen kadına kafa tutmak, kendi gözünde mertek var senin, sen el gözünde çebel arıyorsun. Sen erkekliği de bilirsen, kadın sana itaat eder. Hatta kadın değil, dağlar, taşlar, semavat, art, güneş, ay sana itaat eder. Allah'a mut'i olanlara bütün mahlukat mut'i olur. Allah'a isyan edenlere de Allah'a tanıyıp, Allah'a isyan edenlere Allah Allah'a tanımayanlara Allah musallat kılar. Bir daha söylüyorum dikkat birini konuşuyorum. Allah'a itaat edenler bütün mahlukat ilahi mutluyu olur itaat eder. Allah'ı tanıyıp da Allah'a asi olanlara, Allah'ı tanımayanlara Allah musallat kılar başlarına. Çektiğin kendindendir. Hak zulmünden münezzehtir. Ya Behrü nereden geliyorsun? Demiş cehennemden demiş. Niye gittin cehenneme? Ateş almaya gittim demiş Behrü Fakat maalesef bulamadım demiş. Demiş ki Harun eşitt e cehennem ateşle memludur. Nasıl? Ben de öyle zannediyordum demiş. Gittim oraya Malik'e sordum. Malik cehennemin mesul müdürü, Allah tarafından tayin olmuş. Ateş istedim. Bana Malik dedi ki burada ateş bulunmaz dedi. Canım cehennem ateşe dolu değil mi? Hayır. Herkes ateşini dünyadan buraya getirir dedi. Anna, düşün, tefekkür et. Boşuna kafa dolaştırmayacağız. Tefekkür et, düşünmek ne konuşuyorum. Herkes ateşini buradan getirir, nara, cehenneme. Bir yumurta çalan aynı ateşe girerse, beş milyon çalan da aynı ateşe girerse o vakit adat İlahi nerede kalır? Bir yumurta çalan bir yumurta ateşiyle yanar, beş milyon çalan da beş milyonluk ateşle yanar. Günahın küçük büyük olmaz. Günah ise gayr, günah-ı kebayr, o cezadadır o. Allah'a isyan isyandır, Allah'a günah, günahtır. Küçüğü büyüğü olmaz günahın. Günah günahtır. Cezası hafiftir. Küçük günahlar küçük ceza. 3 gün hapis olur. Büyük günahlar 300 gün hapis olur. Bunun gibidir yani. Onun için günahı kebair bu günah ise gayr. Ulema-i hazaratı rahimahumullah ayırmışlar ama isyan isyandır. Günahın küçüğü büyüğü olmaz. Allah'a isyan isyandır. Ceza bakımından küçük günah küçük ceza, büyük cezadır o. Acaba anladık mı? Güneş grubu varıyor gideceğiz yakında. Gidiyorum yakında. Edene kapıya doğru. Onun için bulamayacaksın beni, yerleştir kafanı. Ama Allah boş bırakmaz kürsüyü, Muhammed'i. Allah gönderecek mutlaka dinini. Kafirler çatlasa da patlasa da kıyamet gününe kadar din İslam'ı teyit edecek bir kimse gelecektir. Bitti o kadar. Allah'tır sahibi. Kur'an'ın sahibi Allah'tır. İkincisi anlatalım. İkincisi de bu. Bir hoca efendi varmış. Bazı bizim sarıklıların ekserisi biraz tamahkar olurlar. Böyle elleri sıkı. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Allah'ın en büyük düşmanı tamahçı olan kimsedir. Sahiler ehl-i cennettir. Sahiler ehl-i cennettir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam fasık dahi olsa onun fıskını söylemeyiniz. Zira onun sehasi, onun fıskını örter diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok mühim. Fakat bu sahanın yerini sarf etmek lazım. Mübezzil olmayacak müsrif olan kimse mesela giriyor. Efendim çok şey cömert bir adam akşamları götürüp bizi kafayı çektiriyor. O olmadı o. Allah seni, seni ateşe davet ediyor. O değil, iyi değil. Allah yoluna sarf edecek, Allah yoluna sarf edecek, Allah yoluna sarf edecek. Kesiyoruz. Mübezziller şeytanın ihvanıdır. Hoca bende Eyüp'te olmuş hadise. Kahve tutuyor bir meczubu ilahi içeri girmiş oraya da. Hoca Efendi de bana demiş yoğurt al demiş bin yoğurdu, kaymağı meşhurdu vaktiyle, şimdi her tarafta bozuldu ya, orası vaktiyle öyleydi, bizim küçüklüğümüzde. Yoğurt al hoca Hoca'ya, Hoca hadi oradan demiş, yok paramdırın dediyse de meczup ona tebelleş olmuş, musibet olsun yani musallat olmuş. Hoca illallah demiş o tamahkar Hoca Efendi, iyi dinle. Cebinden çıkarmış, o diyor da de bir metelik, şundan yoğurt al demiş, o metelikten yoğurt alınıyor. Allah müsakine vermiş çıkarmış, yani defi bela kabiliğinden, biraz da ekmek al demiş, ekmeği de başkası alsın demiş, hoca zaten asabı bozuk, halktan utanmış yani, Allah korkusuzluk utanmadan değil de halktan utanmış vermiş parayı, çıkmış gitmiş. O gece bir rüya görmüş hoca efendi, iyi dinle, kulağını benden yana ver, kaflet pamuğunu kulağından çıkar. Gayet de hasna müstesna bir yerde, ağaçlarla örtülüz, nehirler akıyor, efendim köşkler, haymeler, İpekten yapılmış, köşklerin her bir tanesi bir inciden düzülmüş, yakutlar, zümrütler filan böyle bir acayip bir şey filan. Fakat hoca açlıktan ölüyor, yiyecek hiçbir şey yok. Aç, aşağı yukarı dolaşıyor filan derken oradan bir zat zuhretmiş. Yahu demiş burası neresidir demiş. Burası cennet demişler o görünen zat. İyi dinle, sana büyük bir ibret da. şu yaptığım dersi bundan kaldıracaksın kafaya. Yani hikayeti ödeme kompremesif bu. Öteki unutursun. Ahkamı da bunu unutmazsın. Burası neresi? Cennet demiş. Nasıl cennet ya? Cennete demiş pişmiş tavuk etleri, her nefsin her arzusu ayağına gelecek. Allah Kur'an'da söyler. "Hocayım." demiş. "Velekün ma ateşle ne istiyorsa önünüze bulacaksın." diyor Allah demiş. "Yok, hoca ben de öyle hiç." demiş. Şöyle değil. Gönderisin olur demişler. Bak, burada bir yoğurt var demiş. "Bunu yer misin?" Aman demiş. Yoğurt olsun. Yoğurt da almış. Biraz da ekmek, yoğurdu göndermişsin, yoğurdu buldun. Ekmeği de gönderseydin, ekmeği de bulacaktın demişler. Ha? Ha? Yoğurdu göndermişsin, yoğurdu buldun ama ekmeği de gönderseydin, bulacaktın. Şimdi yoğurduya yalnız başına uyandı. Karısına dedi ki, bizim yaptığımız iş, iş değil. Yanlış bir yola gittik biz, böyle yapmayalım. Ve kapısını açmış, arkasını kadar, ardına kadar konağının Fukaraya, zuafaya elinden geldiği kadar ikramda ihsan inayette bulunmuş ki yarın önüne çıksın. Ne yaparsan yakın bir zamanda önüne çıkacaktır. Hiçbir şey zayi olmaz. İster kötülük, ister iyilik. İraz ve zikreyleme. İraz edersen bütün dünya senin olsa rahat edemezsin. Ateşin içerisinde yanarsın. Bak ne diyorum. Allah'ın zikrinden iraz yüz çevirirsen dünya bütün dünya senin olsa rahat olmaz. Kalbin sefaya irmez. Azaptasın. Meşakkattesin. Eğer kalbin zikrullah ile meşgul ise seni ateşe asalar cennet gibi olur sana. Hz. İbrahim'e nar ne nebut nasıl nur olduysa öyle olacaktır. Allah'ın kalp çünkü. Bu kadarlık kafi vakit geçti. Ya Rabbi bizi seni ihlasen zikreleyen ve zikrin zevkine giren bu alemde cennete giren ve senin didarınla müşerref olan Habibinin sohbetinde bulunan zümreye ilhak eyle. Yedi dar, selam mehdim, inşa,